Tokalaşmama saadeti. Siyasal partilerin kahvaltılı basın toplantıları hiç de iyi bir fikir değil. Kahvaltı gayri resmiliği dolayısıyla samimiyeti ima ederken basın toplantısı resmiyeti yani habercilerle mesafeyi korumayı gerektiriyor. İkisini bağdaştırabilmek için iletişim becerileri devreye girmeli. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalağ'ın böyle bir toplantısına özel olarak çağrıldığımda iletişim eksikliğiyle karşılaşacağımı sanmıyordum. Öyle ya, 46 yıllık milli görüş geleneği artık kadın eli sıkmama tercihini tarihin çöplüğüne atmış olmalıydı. Heyhat, Sayın Kamala'nın kafaltı masasına sıralanan gazetecilerle tokalaşma merasimi sıra bana gelince, parmak uçlarıma şöyle yalandan deyip geçme ve asla göz göze gelmeme şeklinde cereyan etti. Yaşı 60'a merdiven dayamış bir basın emekçisine önce kadın olduğunu hatırlatan bu davranışı, Fevkalade özensiz buldum. Ben oraya yazar kimliğimle çağrılmıştım. Kadınlığımla değil. İletişimin en hassas yanı sözler değil, davranışlardır. Söz varlığı karşısındaki insanı yüzde otuz etkilerken ses, mimikler ve beden dilinin bıraktığı kalıcı iz yüze yetmiş oranındadır. Bu bilginin ışığında görünen manzara AK Parti'ye alternatif olmaya çalışan bir parti için ümit verici değildi. Partili kadınlardan kimse yokken, benim dışımda üç hanım muhabir toplantıyı izlemeye gelmişti. Onlardan öğrendim ki, Saadet Partisi kadınlara özel organizasyonlar düzenliyor, İstanbul milletvekillerinin tanıtımı gibi erkeklerle ortak mekanı paylaştıkları durumlardaysa ayrı yerlere oturuluyordu. Hatta bir süre öncesine kadar erkekli toplantılara kadın muhabirler de alınmıyordu. Ancak daha sonra erkek muhabir eksiğinden dolayı, Mecburen kabul edilmişlerdi. Kahvaltı sırasında herkes tabaklarıyla meşguldü. Yazarlar salt sözel malzemenin talibi değildir. Malum gözlem de yaparlar. Partilerin imajından sorumlu kişiler bir genel başkana yumurtasının kabuklarını soyarken salamını peynirine çiğnerken izlenme imkanı vermemeliler veriyorlarsa da devlete icabet eden tüm yazarlara hal hatır sorma ve yazıları ile ilgili fikir beyan etmelerinde yarar bulduklarını anlatmalılar. Parti iletişimcileri ayrıca seçime bu kadar yaklaşmışken gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısında iktidarın yanlışlarını milyonuncu kez uzun uzun sıralamaktansa kendi partilerine neden oy verilmesi gerektiğini kısa, akılda kalıcı cümlelerle tavsiye edebilir. Malum başkasının yanlışı sizin doğrudan artınız olamaz. Çuvaldızı biraz da kendimize batıralım. Toplantıdan çıkmadan önce üç muhabirin sorusunu dinledim. Bunlardan Milli Gazete mensubunun giriş cümlesini duyduğumda dehşet içinde kaldım. Kötülüğü nehyeden, iyiliği emreden Saadet Partisi. Yapmayın arkadaşlar. Siyasi partilerin kötülük ve iyilik kavramları dinin beklentisinden her zaman farklıdır. Bu anlayışın kaçınılmaz sonu, güce elde ettiğinizde... AK olur. Diğer iki soruyu Oda TV ve Samanyolu grupları yöneltti. Soruların içeriğine bir diyeceğim yok elbette. İletişim tekniği aşısından yanlış bulduğum nokta, sadede gelinceye kadar uzun bir nutuk atılması, güncel olayların siyasi değerlendirmesini yapmadan cümlenin sonuna soru işareti konamaması. Eleştirel de olsa, yandaşla olsa gazeteci sorusunu tek, bilemedin iki cümleyle sınırlamalı. Sayın Kamal neler söylediği haber sütunlarında okunabilir. AK Parti ile ittifak görüşmelerinin neden sonuç vermediği kısmı kafamı karıştırdı. Saadet Partisi AK Parti'den seçilebilecek yerlerden 10, seçilmesi muhtemel yerlerden 5, ayrıca ittifakın doğuracağı sinerjiyle çıkacak 40 vekilin 8'ini talep etmiş. Ve haliyle kabul edilmemiş. Düşünebiliyor musunuz, kabul edilseydi Saadet Partisi iktidarı eleştirme hakkını koruyup, ''Onlar kötü, biz iyiyiz.'' diyebilecek miydi? Listelerine sığındığı iktidar partisini nasıl yerden yere vuracaktı ki? Bilmem, anlatabildim mi derdimi?